ezanın sahih olabilmesi için illaki canlı bir şekilde okunması mı gerekir? Yoksa hani bir teyipten veya kasetten veya cd'den neyse artık ondan düğmesine basılarak okutulsa bu ezan yerine geçer mi? Ezandan maksat insanları namaza çağırmak, davet etmek, namaz vaktinin girdiğini bildirmek o olduğuna göre bu amaç, bu maksat canlı kişinin okumasıyla da gerçekleşir. Kasetten okumakla da gerçekleşir. Ama şunu belirtelim ki İslami gelenekte kasetten, teyipten, efendim, cd'den ezan okuma diye bir şey yok. Ama dediğim gibi bu maksat namaza çağrı olduğuna ve namaz vaktinin girdiğini bildirmek olduğuna göre bu evet. maksat kasetle de gerçekleşir. Fakat dediğim gibi asıl olan e, ezanın e, insanlar tarafından canlı bir şekilde okunmasıdır. Evet. İslami gelenekte asıl olan da budur. E, i̇badetin e, bir parçası her ne kadar sayılmasa bile ezan ee, bu durumda yani hiç ezanı okumasa bile bir insanın namazı kılacağı namaz geçerli olur ama sünnete gerekli değer verilmemiş olur. Hmm. Bu, o bakımdan çok önemli. Ezan İslam'ın bir sembolüdür, bir şiarıdır. Ee, her ne kadar ezan vaktini bildirme ile kasetle gerçekleşse bile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in zamanındaki gibi İnsanlar tarafından canlı bir şekilde okunması ile bu şiarı yerine getirmek asl olduğu için bunu terk etmemek. Yani müezzinin canlı bir şekilde ezan okuması yerine işi CD'lere, kasetlere bırakmamak asıldır, esastır canlı. Müezzin tarafından okunması ile de sünnete ayrı bir değer verilmiş olmaktadır. Onun için evet. bu noktayı göz önünde bulundurmak gerekiyor. Peki hocam nakil meselesi? Yani merkezi ezan diye bilinen. Ha, merkezi hı. ezanda yine bir kişi canlı olarak ezanı okuyor. Hı hı. Her ne kadar sesi birkaç caminin minaresine dağıtılıyorsa da o cihazlar aracılığıyla ama o anda canlı bir kimse tarafından okunmaktadır. Bu amaç gerçekleşiyor. Yani sünnete yine gerekli değer verilmiş oluyor. Ama yine de her minareden ayrı bir müezzinin ezan okuması daha güzel bir ahenk oluşturur. Onun için mümkünse canlı olarak her minareden okunması hususu gerçekleştirilmelidir. Ama güzel sesli müezzini bulma imkanı olmadığı zamanlarda o zaman merkezi ezan e, bir ihtiyaç haline gelmektedir. Yani Her minarede siz e, Kocatepe'de veya Hacı Bayram'daki müezzin gibi efendim Ankara'nın Zincirli Camisi'ndeki gibi güzel sesli müezzinler bulamayabilirsiniz veya Diyanet'in yanındaki Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki gibi güzel sesli müezzinler bulamayabilirsiniz. O zamanlarda merkezi sisteme de ihtiyaç duyuluyor. Ama güzel ezan okuyabilen mezinlerin bulunduğu camilerde merkezi sistemi devreye sokmamak lazım. Evet.